Ràdio Tiatrosu. Ràdio Yazan Ender Gürol Efek Oray Tuğlan Ali Aslan Oynayan sanatçılar Anlatan Kaya Saçlıoğlu İhtiyar Zeki Dinçoy Mani Merih Dinçoy Tani Gülsen Tuncer Nine Aliye Dilligil Rona Çocuk Dilek Akbak Delikanlı Ergun Özcan O Oakay Mürgün Pesen Mara Engin Cezar Rama, Ülkü Tamer, Tamara, Hale Akınlı, Oymaklı, Nurdan Alpkiray, Sesler, Nurhan Nur, Güner Namlı. Sevgili dinleyiciler, bu akşam sizlere sunduğumuz ilkel bir toplumda geçen oyunda, tanrı insan ilişkisi sembolik bir biçimde işlenmektedir. Kahuna bir oymağın tanrısı olup bir dağın tepesinde heykeli vardır. Ülkedeki kuraklık sonucu, yurttaşlar Kahuna'ya olan inançlarını yavaş yavaş yitirirler. Oymak başkanı Mara, halkı kışkırtarak Kahuna'yı yakmalarını, heykelin boynundaki altın anahtarı almalarını söyler. Bu, dilek kapısının anahtarıdır. Onu ele geçirince bütün isteklerine kavuşacaklarına inanırlar. Ayaklanan oymaklılar, Kahuna'yı yakıp anahtarı ele geçirirler. Dilek kapısının nerede olduğunu ise kimse bilmemektedir. Sonunda oymaklılar yok ettikleri Kahuna'yı yeniden yaratmak için harekete geçerler. Kahuna! Kahuna! Kahuna! Kahuna dua etsem duyar beni. Kahuna ne ki iyidir bağışlar bana. Oymaklılar dua dursun Böyle kızıl böyle kara gün batmamıştır şu dağın ardından Dağın eteğindeyiz Üç kadın toprağa eğilmiş çalışıyor Onlar eğilip doğruldukça Kızıl karalar zayıf soluk yüzleriyle alay ediyorlar sanki Soluk soluğa ikide bir durup başlarını dağa çeviriyorlar Alaca karanlığın içinden bir ihtiyar çıktı Elinde bir çıkın var Düşecekmiş gibi yürüyor Durduğu yere çöktü, çıkınını açıyor İçine bakıp gülümsedi Elini daldırıp irili ufaklı tohumlar çıkardı içinden Bir bir inceliyor onları Birini seçti, gülümsüyor Eliyle toprağa içmeye başladı Tohumu gömüyor Üstünü toprakla örttü Şimdi de bir takım el kol hareketlerine başladı Havada ağaç büyütüyor sanki Bakın meyvesini de kopardı ve ağzına attı Hayali meyvesine gülümseyerek çiğniyor. Birden durdu. Gülümsemesi dudaklarında katılıp kaldı. Dalgın, daha doğru bakıyor. Yeniden eşlemeye başladı toprağa. Ektiği tohumu çıkardığı çıkınına geri koydu. Başka bir tane aldı. Yine aynı hareketlere başladı. Bir şeyler mırıldanıyor. Tohumla gömülürüm toprağa. Tohumla yeşeririm. Tohumla gömülürüm toprağa Tohumla yeşiririm Bir şey mi dedin nine? Tani sen miydin yoksa konuşan? Ben bir şey duymadım Bak oymaklılar geliyor fısıldaşarak Duyduğun ses onların sesiydi belki de Sözlerini yel savurmuştur bu yana savuracak başka bir şey bulamayınca Bir yerden bir haber gelecekmiş sanki Ne tuhaf En ufak bir ses duysam çağırıyorlar diyorum Nesne yok ama bana yönelen Sağır bana açılan kulaklar Bana bakan gözler kör Duymuyor Dinlemiyor belki de Kim bilir Belki söylediklerimizden söylemek istediklerimizden Dahasını duyuyor Duyuyor da Şu tohum yok mu şu ufacık nesne Nasıl da aratır kendini nasıl da <gülüyor> Zavallı ihtiyarcık Eş dur bakalım toprağa Ne o sözlerimden mi korktu ne Tohumu çıkardı Ayağa kalktı Kaçıyor karanlıklara. Duyacağı yok. İyi ama onun duymadığı, duyamayacağı ne olabilir ki? İçimizden geçeni bilebilir o. Nice çağırdık, nice yalvardık duymadı. Bağırdık olanca gücümüzle duymadı. Sustuk onun gibi. Kıpırdamadan durduk. Baktık onun gibi uzun uzun. Besbelli duymadı. Hiç değişiklik oldu mu yüzünde? Kim bilir. Belki de biz göremiyoruz. Kahuna! Kahuna! Duyuyorsa daha da korkunç. Duyup da kıpırdamamak. Bunca ilgisiz kalmak. Ya şu oymaklı? Şu geçenlerde söven? Düpedüz sövdü karşısına geçip. Bütün tapınak ayağa kalktı da kavuna koca gövdesini kıpırdatmadı bile. İyi ama sövdükten sonra kayılıklardan aşağı atmadı mı kendini? Nine! nine Ninesine nine. geliyor başkanın oğlu. Nine! Nine, no, ne no oldu sana nine? Elin niye belinde? Yüzün kırış kırış. Söyle nine, ne no oldu sana? Kaygılanma yavrum, bir şeyciği yok ninenin, bir hiciği yok. Söyle nine. Gel dayan bana. Şu kayanın dibine götüreyim seni. Oh. Oh. oh sesim dilim çok kuru zor dönüyor ağzımda. Nineciğim benim. Gel şöyle. ha Tamam. Canım ninem benim. Ne olur bırak artık. Dönelim çadırımıza. Toprak nasıl da kara. Korkuyorum nine. Aç duramayız ki. Kara toprak gittikçe kendine çekiyor bizi. O da ne? Bir delikanlı geliyor koşa koşa. Hani nerede? Ha ya, pek telaşlı bir hali var. O akar. O akar. O Hakey'i gördünüz mü? Gördük, gördük. Nerede? Kahuna'ya gidiyordu. Kahuna'ya gidiyordu. Kahuna'ya mı? O Hakey! Kahuna aç bırakmaz bizi nene. Kahuna! Kahuna! Aç bırakmaz bizi, görürsün bak. Uzun başaklı buğdaylar dağı yeniden saracak. Uzun başaklı bu dahiler. <gülüyor> Sen nereden biliyorsun? Ben bile unuttum. O kadar uzak ki. Hepsi de çürümüş. Sapsarı tohumlar kararı vermiş. Kara, kapkara. Beklesin dursun başkan. Tohumlar yeşerecek diye. Bugün yarın Böcek bile görünmez oldu toprak altında Susmuşlar gene Bilemez olduk ne zaman dua ederler ne zaman susarlar Dua edip etmemeleri bizim için bir sanki Kim bilir Belki de birdir Bakarsın durmadan seslenirler Bakarsın başlamaları ile susmaları bir olur Bazen yol bomboş durur Bazen sürülerle akarlar tapına. Tepeye tırmanırken yüzleri aydınlanır Sanki nereden geldiği belirsiz bir ışık vurur da Bir ayak önce varmak için yarışırlar. Bir de dönüşte gör onları. Suratları hep asıktır. Bir daha çıkmayacağız derler her inişlerinde. Hava kararıyor dönsek artık. Kahvura. Kahvura. Kaçıncı oldu bu? Koşsun koşabildiği kadar. Çok geçmez yavaşlar. Ne istediğini bile unutur oraya vardığında. Dur bekle beni. Bacaklarım. Ey gide hey. Deretepe'de mez uçardık eskide. Nine, yine hadi sende kalk artık. Neredeyse inecek karanlık. Tut elimden. Peki nine. Aa oh, almıyor. Olmuyor. olmuyor. Bak. He burada kalacağım anlaşılan. Öyle deme nine. Azıcık gayret et. Bırakmayacak beni bu toprak. Kara toprak Hiç yaklaşmamıştım Bu denle Az daha dinlen nine Eninde sonunda kalkacaksın elbette Hem ne var bunda kaygılanacak Yalnız sen değil Yakında bütün oymak kalkacak ha, Ne dedi? Hiç ağzıma öyle geldi de Babam kahunoya gitti yine Kapıdan çıkarken yüzümü okşadı Ninene söyle dedi Yormasın kendini Bu kez haberle gelecekmiş Nine daha eskiden meyve ağaçlarıyla kaplıymış Değil mi çok eskiden Meyve ağaçları mı <gülüyor> O kadar uzak ki Tapınak o zaman var mıydı nine Tapınak mı e, Bilmem Belki de vardı Vardı da Ağaçlardan göremiyorduk Derken Daha soyundu O yükseldi Daha soyundu ...o yükseldi. Niye alamıyorlar... ...altın anahtarı Kahuna'nın boynundan? Ne dedin? Işıl ışıldı. Parlaklığı gittikçe artıyordu sanki. Biri çıksa da alsa onu... ...Kahuna'nın boynundan. Neler söylüyorsun? Bilmez misin ki... ...almaya gidenlerin... ...hepsi de ölü bulundu Kahuna'nın önünde. Peki ama... ...niye nine? Altın anahtar... Dilek kapısı, dilek kapısı! Kalkıyorsun, bak kalkıyorsun işte! Altın anahtar, dilek kapısı! Altın anahtar, dilek kapısı! Tapınağın önündeyiz. Tan ağrıyor. Tapınağın kapısından az uzakta bir kaya var. Yanında uzun saçlı bir kız. Oakay. Acayip el kol hareketleriyle dua etmekte. Kahuna'nın bakışları neler yaptırmaz bana. Oakaya. Kaya neler yaptırmaz. Kahuna. Kahuna. Kayanın dibindeyim. Kayanın dibindeyim. Kahuna'nın bakışları nerelere götürür o hakayı? O hakayı nerelere götürür? Kahuna, kahuna! Kayanın dibindeyim, kayanın dibindeyim! Ne kaya dibi ne başka yer! Başka yer var mı ki? Hep oradadır kahuna! Kayanın dibindeyim, kayanın dibindeyim! Kahuna, ben neredeyim, ellerim nerede? O hakayı kulak kabarttı, gelen biri var. Kız korku içinde toparlandı kaçıyor Tapınağın kapısından iki kişi çıktı Başkan Mağarayla En yakın dostu Rama Öyle yüksek sesle konuşma Rama Niye duymasından mı korkuyorsun yoksa Bilinmez ki Ummadığım bir anda Duyar öyle mi <gülüyor> Koskoca bir oymakın çığırışlarını duymuyor da Benim haykırmaktan kısılmış sesimi mi duyacak Hem yalan mı söylediklerim Her şeyimize ona verdiğimiz Her şeyimizden soyunduğumuz yalan mı Nen kaldı verecek şu üstündekinden başka Sus, sus. Gitgide daha da korkaklaşıyorsun Daha da körleşiyorsun Yeter ne söylesek boşuna Elimizden ne gelir ki Buyruk olmadan ne yapabiliriz ki Hem, Hem Bizim ona verdiklerimizi ne de olsa o vermişti bize Neden geri aldı peki bilir yeniden vermek için bekliyorum. Yeniden vermek için ha. Ekmeğin suyun tadını bize duyurmak için. Demek şimdi ekmeğin suyun varlığını daha iyi duyuyorsun öyle mi? Her şey önümüzdeyken ne sudan haberimiz vardı ne de ekmekten. Bütün yitirdiklerimizi bize geri verecek. Görürsün bak birer birer. Aklımızı hayalimizi aşan şeyler. Aklıma hayalimi aşan şeyler istemem ben. Verecekmiş. <gülüyor> ben Evet sen... Bir zamanlar en güzel dua okuyan Duası geçer kişi diye bilinen Nasıl konuşabiliyorsun böyle Umudumu yitirmemiştim o zamanlar Kahuna'nın verecek şeyi tükenmemişti daha Yine de eskiyi düşündükçe utanıyorum kendime. Verme gücünden de mi şüphe ediyorsun Kahuna'nın? Bildiğim çabalarımızın boşuna olduğu, verecek gücü varmış, yokmuş durum, apaçık görmek istemiyorsunuz bir türlü. Elle tutulacak bir şey bulamayınca da uyduru veriyorsunuz. Önünde durup bir yüzüne bakıyor, bir altın anahtara bakıyor. Ha verdi, ha verecek diye bekleşiyorsunuz. Vermeyecek. Ya da veremeyecek Yeter yeter artık yeter Dedin dur öyleyse önüne var boyun bük diz çök yerlere kapan Sürt alnını yerlere kan çıkıncaya dek Başka ne yapabiliriz ki Bekle verir bir gün belki Vereceği bir lokma ekmek bir yudum su doyurur sizi Bir lokma yiyecek bir yudum su için mi sanıyorsun bütün bunlar? Değil elbette değil Aklımızı hayalimizi aşan şeyleri için işte. öyleydi belki ama Bugün gökten eşsiz meyveler bile indirse yere Yiyecek nesne midir değil mi anlayamazsınız? O değil demek istediğim Neymiş peki? İstemek bile değil belki Nasıl anlatsam bilmem ki Onu yüceltenler ancak duyar bunu Yüceltmek mi? Nereye de yücelteceksiniz daha? Başı bulutlara değdi bu size yetmedi. Gözden yitirdiniz bulutların ardında. Kendi ayaklarınızın da yerden kesildiğini sandınız. Sivri taşları olmasaydı yeryüzünün kendinizi çoktan yitirmiştiniz. Çıplak ayaklarımın ıslak toprağa değmesi... ...başımın bulutlara değmesinden yeydir benim için. Sen misin ihtiyar? Güneşe bakarmışız hep. Sonra her nasılsa gözlerimiz dayanamaz olmuş ışınlarına. Sırtımızı güneşe çevirmek zorunda kalmışız. Karşımızda Kahuna'yı bulmuşuz. Eskiden adını bile etmezlermiş Kahuna'nın. Her şeyi istemeden bulurlarmış önlerinde. İlk gidişimi hatırlarım. Ama bırak şimdi Eski. Yürü gidelim. Eskiye gittikçe gücüm geri geliyor sanki. Kahuna aramızda yer almaya başlamış yavaş yavaş. Başlamış mı dedin? Ne halim varsa gör, gidiyorum ben Başlamış mı? Hep bizimle değil miydi sanki? Hep bizimle Tutup dağın doğruğuna oturttular Kahuna dediler Bir daha da kıpırdamadı yerinden Nereye ihtiyar? Dur biraz Görünmenle kaybolman bir oluyor Durmak bilmez misin sen? Niye çekip gidemiyorum? Niye onsuz edemiyorum bir türlü Eksik bir yanımı mı tamamlıyor yoksa Ona acıdığımdan belki de Yeniden kavuşturmak için ayrıldığı yola Yoksa için için onun yoluna sapmak isteyip de sapamayışımdan mı Nasıl bir yol acaba Daha mı ışıklı Daha mı açık Yoksa bizimki gibi dikenli karanlık mı Neler diyorum deler düşünüyorum biri var sanki güçsüzlüğümden yararlanmak isteyen kişilik giysilerimi giydirmişti bana öyle heyecanlıydı ki zavallı babam seni kahunaya götüreceğim diyordu Sevinçten ne yapacağını bilemiyordu Bir çıkışımız vardı ki çadırdan Attığımız ilk adımda binlerle tapına kaçmıştık sanki Tapınak ışıl ışıldı dağın doruğunda Babam sımsıkı tutmuştu elimden Bir şeyler anlatıyordu gülümseyerek Bir görsen diyordu kahunayı bir görsen Bir ara kurtuldum elinden Çiçekler vardı yol üstünde Yolmaya başladım tutam tutam Koşarak geldi babam Çiçek topladığımı görünce gülümsedi Kahunaya mı dedi Başımı salladım Tapınağa doğru uzun uzun baktı Hiç unutmam o bakışlarını Gözlerinde yaş vardı Senindir artık diye fısıldadı Koşmaya başladık tapınağa doğru Bir var ki biz yaklaştıkça tapınak kararıyordu Güneş mi vurmuştu da öyle parlamıştı İlkin yoksa oyun mu oynamıştı bana Gözlerim bilemiyordum Koşa koşa içeri daldık Kahuna'nın önüne vardık Topladığım çiçekleri uzattım Babam babam çiçekleri titrekellerle alıp Önüne koydu kahuna'nın Bakınıp duruyordu bir yandan Birkaç oymaklı vardı sabah duasında Nereye bakacağını şaşırmıştı babam. Göğsü inip kalkıyordu, inip kalkıyordu. Hı? Birden yıkılı verdi. Bir gülümseme vardı yüzünde. Ne olduğunu anlayamadım birden. Çevreme baktım. Hı? Oymaklılar çıkmıştı Kahuna'yla yap yalnız kalmıştım Gülümsüyordu Babamın yüzündeki gülümseme tıpkı Tam o sırada altın anahtarı gördüm boynunda Yerde ölü yatan babamı unutmuş Dalıp gitmiştim ötelere Kahuna Rama Ne yaptın Niye kıydın canına Bir gün sizler de çıkacaksınız yola. Ardımdan geleceksiniz ama ileri gidemeyeceksiniz. Önünüze gerilip buradan öteye gidemezsiniz diyeceğim. Sizler beni bile göremeyeceksiniz. Her yeri kaplayan gölgemin içinde sesleneceksiniz. Bana sesleneceksiniz. Ben ses sırtımı ışığa dayayıp uyuyacağım rahat rahat. Nice bağırırsanız bağırın duymayacağım. Aykırışlarınız sessizliğimi örtemeyecek Kıpırdayamayacaksınız bir yere Sizleri Gölgeme saracağım Saramam Tamara'nın çadırı ışığıyla aydınlanmış. Tamara, başkanın karısı Tamara uyuyor. Hafifçe çadırın kapısı aralandı. Saç baş darmadağın Mağara girdi içeriye. Tamara irkilerek uyandı. Ne oldu? Bir şey mi var? Yürküttün beni. Kaç gündür hep seni görüyorum düşümde. Öyle korkunç ki Dün gene boğazına sarılmış boğmaya çalışıyordun Kahuna'yı Sus neler diyorsun Boğamıyordun ama yetmiyordu gücün Yılmıyordun da boğuşuyordun Bıkmadan usanmadan Sus dedim sana sus Kapa şu şenini Senin Senin değil okşadığın bu yüz Bu gözler senin değil Hep o Hep Kahuna Hep onun yüzü Ne güzel okşuyorsun Her yerde Her zaman hep o Karşımdayken baka baka yitiriyorum onu Bir an için uzaklaşacak olsam çıkıveriyor karşıma Bir türlü de bırakmıyor Sanki kaçırmış da yeniden yakalamış gibi Daha sıkı sarılıyor Dün dayanamadım Koşa koşa karşı tepenin ardına vardım Oradan tapınak görünmez bilirsin Kavuna karşımdaydı Her kaçışımda daha bir heybetle çıkıyordu önüme Tapınağa gerisin geri dönmek zorunda kaldım Bir an olsun ondan kurtulabilmek için gene ona dönmekten başka çare bulamıyorum Bilsen ne zorlukla geldim buraya Kahuna Kahuna kahuna kahuna yeter artık yeter bunca çektiğimiz Seve seve taşırdık eskiden yük olduğundan habersiz Geç farkına vardık sırtımızın gittikçe ağırlaştığının O yük bizden oldu artık Olmuyor bir şey üstünde toplayamıyorum kendimi Gözlerim bir süre durgun bakışlı gözlerine takılıyor Kahuna'nın O zaman işte onunla anlaştığımı sanıyorum Ama çok geçmeden bite bakıyorum Altın anahtar karşımda Altın anahtar dilek kapısı Gözlerimi ayıramıyorum bir süre Pırıl pırıl yanıyor karşımda Ardında dilek kapısını Dilek kapısının ardında Kim bilir belki de biz anlayamıyoruz onu Gerektiği gibi dua edemiyoruz Ya da her şey var çevremizde Var da biz göremiyoruz Öyle kaptırmışız ki kendimizi kahunaya Altın anahtara bir şey düşünemez olduk Bir adım bile attığımız yok ileri Dersine Öyle hızlı gidiyoruz ki bir an duramıyoruz Durup da çevremizdekilere bakamıyoruz Bu yüzden de iyi göremiyoruz Gözümüze takılanlar Göksel güzelliklerin tortusu ancak Yakında onu da göremeyeceğiz ya Bu dediğin yolculuk nere? Belli bir yönü yok Daha doğrusu her yöne birden Aynı hızla Sonsuz yönlerimizle Sonsuz yönlere Ama korkutuyor beni bu hız Bir an için durmalıyız Duraklamazsak nasıl fark ederiz sonra hızımızı Peki kahunayı onu nasıl görüyoruz O her yerde var da onun için Hem kımıldamaksızın durur o Hem de aklın almayacağı bir hızla ilerler Madem her yerde var Ne diye tapınağa gidersin tutup da Madem ki her yerde tut ki benim kahuna Zor Çok zor Bir eylem var yapılması gereken Tut ki benim kahuna Öyle bir eylem ki işlenmeden var daha Somut duruyor karşımda Başlangıcı sonu belirsiz Birbirine karışmış Bir başına boşlukta duran bir kaya gibi görkemli Oha kay Oha kay Kahuna Kahuna Işık saçan bir kaya Uzaktan seyredebilseydim ah Öyle yakınım ki kucaklamak üzere sanki Biliyorum Dokunur dokunmaz onunla birlikte yuvarlanacağım boşla. Uzaktan seyredebilseydim ah İtiyor sanki ulu orta Çarpacağım neredeyse Paramparça olacağım Kimsenin ittiği yok seni İten sensin kendini Sanki bir araya gelmiş tüm güçleri acının İttikçe itiyorlar Beni ona doğru zorluyorlar Salt karanlık inecek gözlerime Seyredemeyeceğim o görkemli kayayı Ona doğru yönelmiş tüm yaratıklar Çılgın şarkılarla tepiniyorlar çevresinde Bakmak ne hoş uzaktan Nasıl uzanırım şimdi ben ona Dokunur dokunmaz silinmez mi görkemi Yitmez mi çevresinde tepinen kalabalık Gövdemin bir yanında En uzak ya da en yakın bir köşesinde Kurulmuş oturur kahuna Sussa da kör gözleri üzerimde hep Acayip bir çift gözün tutsaayım ben her yerimde duyarım her yerden bana bakar nice devinirsem devineyim İzler beni o kör gözler kaçmak gelir aklıma zaman zaman o kör bakışlarına dayanamayıp çabuk kendime gelirim ama gelirim de o kaçışları oyuna çeviririm aklım sıra onu aldatacağım gülümser gibi görürüm o taşlaşmış yüzünü bir sevinirim bir sevinirim sarılıp boynuna öpesim gelir ileri atılırım Yaklaşınca bir de bakarım Karşımda gene o eski yüz Korkarım dokunmaya Savaşıyorum göğe Bir bir kırılıyor direkler bayrağını çektiğim Dalgalanan meltemde ağır, ağır Biliyorum boşuna çabalarım Düşüncelerim Bağlı olduğum eksenden kurtulamam ki Kördüğümler çözülür Bir de bakarım yolunu şaşırmış ayaklarım Çok geçmez yine kördüğüm olur Bir de bakarım bağlıyım Yeter bıktım artık Hep kendini düşünsen, acayip yolculuklardan söz aç, yürü gerisin gerişçinin karanlıklarına. Kendi içinde boğulacaksın bu gidişle. Bir de bu yana baksan, oymaklılar ne diyor anlamaya çalışsan. Oymaklılar mı? Nasıl utanıyorum bir bilsen haberle gelemediğimi. Aralarına ne yüzle çıkacağımı bilmiyorum. Tapınakta kimseyi yaklaştırmıyorum yanıma. Kahuna'nın önünde ne acayip hareketler yapıyorum bir görsen. Zorla gülümsemeye çalışıyorum. Yanına varıyor, dinler gibi yapıyorum. Kahuna bir şey söylüyormuş gibi. Sonra gülümseyerek ayrılıyorum yanından. Karanlık bir köşeye çekiliyorum. Oymaklılar kaçamak bakışlarıyla beni süzüyor. Umut içinde fısıldaşıyorlar. Bense... Gel hele, gel uzan şuraya. Belki de uyursun ha? Uyumak mı? Ya düşümde kavunayı görür de hiç kaçamazsam bu kez? Nicedir uyumadın, düş görmedin Güçsüz kalman belki de onun için ah, Şöyle Ben de şuracağı çökeyim Ne çabuk da kendimden geçti Nice yorgun olmalı ha, ha, ha, ha, ha. Ne oldu Mara? Ne oldu sana? Nereye gidiyorsun? Nereye Mara? Gülümsüyordu bana Gülümsüyordu Kendine gel eli tapınakta değilsin kötü mü düş mü gördün Niye kaçıyordum Kavunanın önünde diz çökmekten Tapınakta değilsin diyorum sana Gitmeyeceksin bir daha göndermeyeceğim seni Beni tutmak için miydi o eller Yoksa onlar da bana tutunup çıkmak mı istiyorlardı tapınaktan Biri de tutamıyordu ama Uzanamıyordu bana Binlerce el uzanmış yere bastırıyordu beni Bağırıp duruyorlardı Diz çök, diz çök Niye kaçıyordum kavnanın önünde diz çökmekten Gücüm gittikçe eksiliyordu Tükenmek üzereydi ki aklıma bir kurnazlık geldi Yavaş yavaş eğildim Diz çöküyormuşum gibi Omuzumdan çekildiğini duydum Ellerin Fırladım içeri, kaçıyordum Beni tutmak için miydi o eller Yoksa onlar da bana tutunup çıkmak mı istiyorlardı tapınaktan Tapınağın kapısına koşa koşa vardım Kapalıydı, tam tokmağı aslayacağım sıra Biri belirdi karşımda Elim tokmakta beni görünce bir kahkaha attı Ben kapıyı açayım diye uğraşa durayım O nereye diye sordu Dışarı çıkacağım görmüyor musun diye bağırdım Başkanlığımı unutup ondan yardım diledim Kapı mı dedi Gülerek hiç açıldığını görmedim Dilersen tokmağı birlikte asılalım Belki de açarız he Bir kahkaha daha attı Hala çınlıyor kulaklarımda Düşün bir benimle alay ediyordu ulu orta Atıldım var gücümle Ama o kalabalığın içine girip kayboldu Ne yapacağımı bilemiyordum. Dönüp duruyordum tapınağın içinde. Dönüp duruyordum. Dönüp duruyordum. Dönüp duruyordum. Kendine gel hele. Tapınakta değilsin artık. Oymaya döndün. Görmüyor musun? Sana diyorum. Beni görmüyor musun? Görür gibiyim. Bak. Nasıl pırıl diyor yıldızlar. Tan ağırmak üzere. Hepsi de pırıl pırıldı. Geniş bir düzlük. Bir sürü yol Bilinmedik güneşler ışığa boğuyordu hepsini Bense bir adım bile atamıyordum ileri Birden kahuna belirdi Bütün heybetiyle karşımdaydı Gülümsüyordu bana Gülümsüyordu Gitme Gitme artık, gitme gel, gitme ne olur gel korkuyorum, gitmek gel, gel. <gülüyor> Oymaklılar tapınaktan çıkmaya başladılar. Başlarında ihtiyar var. Bir şeyler söylüyor. Kahuna konuşsun diye bekliyorlar. Olur mu hiç? Kahuna konuşur mu hiç? Konuşması onun yokluğu demektir. Oysa kahuna var. Hem öyle bir var ki bir söz söylemeye görsün nesne kalmaz yerinde duran birbirine girer yer gök. Dağ taş büyür büyür de boğar kahunanın kendisini de. O hakayı gördünüz mü? O hakayı mı? Gördüm. Hem iki kere. Birinde tapınağa doğru gidiyordu. Nereye diye sormuştum. Çok oluyor ama. Kahuna'ya demişti. Geçmişten bana ne? Şimdi gördünüz mü? Gördüm. Gördüm ya. Ne zaman? Şimdi. Tapınaktan çıkmış gidiyordu. Gene sordum nereye diye. Şaşkın şaşkın bakıp da Kahuna'ya demez mi? Oh kahun Oh kahun Biliyor musun Mani? Bütün istediklerimizi önümüzde bulduğumuz zamanlarda Bile Kahuna'ya giden Ona dua eden, onu yüceleyen varmış Kimi o zamanlar Kahuna yoktu diyor Ama ben inanıyorum Kahuna olmaz olur mu hiç? Biz Kahuna'ya gitmeye başlayınca Onlar kıtlığı sevinçle karşılamışlar Kahuna sizi de tutsak etti diye seviniyorlar. Kendi dualarını bırakıp bizlere bakıyorlarmış. Bazıları da kıskanmış. Tapınan kapısına gerilip bizleri içeri almamaya kalkmış. Daha sonralar olacak bir zaman gelmiş. Kahuna'dan dert isteme yarışı başlamış. Başına en çok bela gelen kişi... ...Kahuna'nın en sevdiği kişi oluyormuş. Demek hepimiz Kahuna'ya kendimizi sevdirmişiz. Kahuna... KAHUNA Seslenin durun bakalım Hepiniz birden durmadan KAHUNA Diye bağırıp durursanız Hangi birinizin sesini duysun KAHUNA Bunca çağrıla çağrıla Kendi adını bile unutmuştur KAHUNA KAHUNA Kendinizi de uyuttunuz dualarınızla Onu da Şimdi seslendikleri yok ya ama Öyle sanırsın sen Hiç susmaz onlar Bir şeye durmadan Kulak verir dinlersen Dinlediğini yitirirsin ikide bir Yürü gidelim Kimse kalmadı bak Hey gidi hey Ne yaman savaşçıydı o Av yoktu atıp da vuramadı Dövüşecek bir şey bulamayınca da Yer aradı gücünü harcayacak Gider hiç olmazsa derinlere kök salmış dikenler sökerdi Üstelik ellerinden akan kana bakıp gülerdi Hadi uzaklaşalım Hava kararıyor Güneş korkunç ufukta Gidelim Başkan çıktı tapınaktan Gidelim Güneş güneş Alev alev bir gök içre üşüyorum Kızıl karalar yalayıp bütüyor ne varsa Bir benden başka Rengi uçmuş Sararıp solmuş bir benden Tutmaz oldu kollarım bacaklarım İliklerimdeki kanın bilinmedik bir yere doğru çekildiğini duyuyorum Ağır, ağır sinsi sinsi Üşüyorum İşlemez oldu vücuduma ışınların Gücün azaldı ne güneş? Alt çizgiler var üstünde damar damar kabarmış. Dayanamayıp görkemine patlayacak neredeyse. Bir de bana bak nice soluk. Kızıl ışınların akar da gövdeme yansıyamazlar. Hastalığıma bulaşmaktan çekinirmiş cesine. Üşüyorum, ürküyorum bir başına duran görkeminden erişemediğim. Da daha, daha kan pıhtıları Devrili verecek üstüme tümü birden Damarlarım doluyor gittikçe Patlayacak neredeyse Üzerime kan boşanacak Görüntüsü bile boğuyor beni Hangi damar taşır biriken bunca kanı Seni daha gür kılarım dedin İliklerimdeki kanı çektin Emdin bitirdin Seni daha gür kılarım dedin Anlıyorum seni gene de Durumuna körüm sanma Farkındayım gittikçe solduğunun Görkeminden neler yitirdiğinin Ama yüceltmek zorundayım Nice güçsüz kalsam da Güçsüz kılan güneşi sen olmayasın sakın Damarlarım damarlarınıza kenetleneli her birinizin Kanınızla var olurum ancak ben sizin Kan dökmezseniz uğruma Arta kalan şu gördüğüm kızıllık da kararacak Sonsuz gece inecek üstünüze Nicedir sesini duymadım Sağlaştım deyip duruyordum Kendimi avutuyordum Senden çıkan her şeyi alan bir yanımın varlığına inanmamak gelmiyordu elimden Beni unutacağın korkusu sessiz şimşekler çaktırıyordu içimde İnanmak istemiyordum gene de Senden çıkan her şeyi alan o karanlık yönüm Dipsiz derinliklerindeydi sanki Karanlık ırmaklar gibi Güneşsiz ıssız mağaralardan akan Nice çağlasa da Ölümlülerce duyulmayan Eskiden taşardı Fışkırırdı yüzüne mağaralardan Çatlak kuru topraklarda çiçekler açardı Güneş güneş Derinlere çekilmişti nicedir Kuruduğunu sanıyordum ırmağın Gene de ara sıra bir sızıntı duyuyorum içimde Çıkacak yol bulamayıp da ılık ılık usul usul Sinsi sinsi kanayan bir yara Yeniden taşmak üzere sanki Kıyılarını okşadığını duyuyorum Taş artık Tüm engelleri aş Getireceğin seller nice korkunç olsa da Taş Duyayım sesini Nice gümbürtülü olsa da yankısı Kulaklarım dayanmasa da Sesini duyayım Varsın delsin kulaklarımı sözlerin O sözler ki ateş küpeler Asılı dursun orada varlığımca Biricik oğlunu al Yarın güneş batarken boynuna bıçağa çal Onda belirdi çoğalman geleceğe Gün gelir de yepyeni bir ulus doğarsa ondan Nasıl taşırsın yükünü omuzlarında Kaybolup gitmez misin sen bütün bir geleceğe dağılırsan Doğurduklarınız sizlerin mezarı birer el tutarken, göz görürken Attığınız adımdan geri dönmek varken Yürüyün üstüne çocuklarınızın Yok edin birer birer Siz ey taşlar üstüne resim kazanlar Kalın kara örtüler örtün yaptıklarınıza Siz ey şiir yazanlar Fısıldamayın bundan böyle size verileni Gözden gönülden ırak olanı görünce Sizince kolay kolay inanamıyor sen Irak mı? Senden Irak ne var ki? Neden sönmez şu gözlerin ışığı Görmek istemese de Kim demiş görmek istemez diye Daha bir ateşlenir Yangınından alev alıp içindeki yangından Sağ böğrümde bir boşluk Ağır bir uzvum kopmuş sanki Oğlum nasıl yok olur? Onun yokluğu senin varlığın demek lazım kırmıyor Kupkuru. En tatlısından içeceksin şerbetlerin Hiç dişim diye dek sırtıma yükledikleri Bunca tatlısı yoktu ama arasında Nasıl kalkacağım altından Umulmadık güçler saklıdır Bilinmedik Ellerim tertemizdi Toprak yuran eller 10 On yıldır onu okşayan eller Daha yakından okşayacak bu kez Daha derinlere inecek okşayışlar Fiske bile vurmadım bugüne dek Kuş sütüyle besledim hep. Bundan böyle besilerin en güzeli verilecek. Babasına olan lanetimi besleyecek ne? Birikti yavaş yavaş. Bir sevsem bir dövsem olmazdı belki böyle. Hangi kap taşıyabilir bunca sevgiyi? Er geç taşıyacaktı elbette. Bir yol bulacaktı akacak. Bu eller ki durmadan ona açıldı. Ondan bekledi. Kanla mı dolacaktı? Bu muydu Armanı Bu... En büyüğü armağanların. Ne derim? Ne derim karıma nasıl anlatırım? Nasıl derim karşısına geçip oğlunu boğazlayacağım senin? Nasıl görünürüm bir daha? Kim demiş anlamsız diye. Onlar en kutlu eller. Dünyanın geleceği onlarda. Hem yavrun değil ki ölecek olan. Sensin, sen, sen öleceksin ki Oğlun da yepyeni bir geleceğe açılsın Yepyeni bir acuna, duru sularla arınabilsin Buyruldu bu sana, kimseyle paylaşamazsın Yalnızsın, salt yalnızlığa ereceksin Derken birden fışkıracak oğlun, boğazından fışkıracak kanlar gibi Yeryüzündeki bütün sularda o, bütün bitkilerde o, bütün yıldızlarda... Yeter! Çekil git artık! Kendimce düşüneyim. Kendi güzelliğini göremez insan, yansımadır. Yeter, yeter diyorum, yeter! Kendini karşında çarparcasına bulduğunda dayanamaz. Verilmemiştir o güç ona, yaklaşmak ister nice içinden olsa da... Yaklaşır da aksiyle birleşmek ister Yeter artık yeter Ne korkun çarpışmadır o Sanırsın yer sarsılır Ayna kırılıp da gölge kaybolduğunda Her şey bitti sanırsın Oysa yanılırsın Canlı cansız çevremizdekiler Hayvanlar gibi pusu kurmuş bekler Kişi kendini aktarmaya görsün başkasına Mutlu ol kişilerdir ki akisleri düştüğünde en güzel aynalara kördürler görmezler. Lanet! Lanet sana eyhiler lanet! Mara'nın çadırındayız. Tamara uyuyor. Birden irkilerek ayağı fırladı Hii! Göğe yansımıştı ellerim Ellerim göğe Yoğurmaya başladım kara çamuru Ağrıyordu gittikçe Büyüyordu ağrıyordu Kara çamur ağrıyor her yeri kaplıyordu İtmeye başladı beni İtiyordu itiyordu Düşüyordum düşüyordum Sen misin? Geldin geldin demek Bir daha gitmeyeceksin değil mi? Ha Söyle gitmeyeceğim de... ...karıcığıma döndüm, karıcığıma geldim de. Dur hele. Dün bütün gece ağladım. Dua edecek bir şey aradım. Geri dönesin diye, beni sevesin diye... ...bulamadım. Seni düşündüm hep, sana yalvardım. Geldin işte, geldin artık. Durmadan göğü sarıyor bulutlar. Bir kasırga kopacağa benzer... Nasıl özledim seni bir bilsen Ağır, ağır uyandığını Duyuyorum kadınlığımın hep Öpsene beni Çocuk nerede Ne yapacaksın şimdi onu Otursana biraz Benimle konuşsana Kadınlığımdan söz açsana Kimse kalmadı konuşacak Kimsem yok senden başka Bir bilsen neler diyorlar Artık beni sevmiyormuşsun Belli etmemek için de bir kavun aşkı uydurmuşsun Öpmesen bile beni, yanıma gelmesen bile... ...bir gün olsun kal şu çadırın içinde. Dur hele, üstüme varma benim. Düşünemiyorum bir türlü. Taştı taşacak sanki biriken sular. Engellemeliyim, durdurmalıyım. Neler söylüyorsun öyle uykuda sayıklar gibi. Gökler yarılmadan, gökyüzünü şimşekler kır başlamadan, Gök kızıl kumlara ayaklanmadan... ...gelseydi, gelseydi yavrum. Ne oldu birden? Nereden uyandı bu sevgi durup dururken Kahuna konuştu <gülüyor> Konuştu kahuna Kahuna mı kahuna Gülme Kahuna konuştu diyorum sana gülme Oğlumuzu istiyor ha, Oğlumuzu mu <gülüyor> e, Ne veriyor karşılığında ha, Ne veriyor Peki sen ne dedin ha? Ay, Alay etme Delirdin mi sen Kavuna konuştu diyorum sana anlamıyor musun? Altın anahtardan söz etti mi hiç? Dilek kapısından Söylesene tuhaf tuhaf ne bakıyorsun? Oğlumuzu sana? istiyor anlamıyor musun? Oğlunu yarın güneş batarken Zavallı sevgilim Savallı O da kim? Ah Gel bakalım ihtiyar gel şöyle Bu ne yaman dans böyle? Yanımız Anadolu Ağaç olmak istedi diyelim. Bir de bakarız gövdemiz ağaç gövdesi. Kollarımız iki dal, parmaklarımız yaprak olmuş. Meyveleri kendimiz verirdik kendimize. Ne çürür ne kurtlanırdı. Sonra sonra kurt doğurmaya başladık. Doğurduğumuz kurtları öyle sevdik ki... Onlar bizi yerken zevkten bitiyorduk Yiye yiye tükettik kendimizi Yaşa be ihtiyar yaşa sen Dur gitme ama Kimsecikler yok bak Çadırıma gelsene Ha Oralı değil moruk Sözlerimi duymuyor sanki Altın anahtar Som altından Pırıl pırıl Ha <gülüyor> ha Dilek kapısı Şişmanladım ama bayağı şiştim Girebilir miyim dersiniz Bu kalçalarla suabilir miyim Demek bu kadar kolay daha erişmek Dilek kapısına Bu kadar kolay daha Erişip de girememek var ama Ben niye güzelim böyle Omuzlarım apak Gördünüz mü hiç böylesini Git bıçağa getir bana Çabuk bakıp durma öyle Keseceğim sen değilsin sevgili kocacığım Git haber sal kahunana Öteki karına Buyruk hemen yerine getirilecek Durum hadi koş Yok yok dur hele Söyle bana kahuna benden güzel mi? İnanmam doğru söyle Boşuna bekliyoruz Hemen olmalı bu iş Hangi bıçağı mı? Kaç tane var ki? En gizli köşemizde saklı duranı, İnceden inceye sarıp sarmaladığımız, Yavrumuzdan daha çok esirgediğimiz. İş görme sırası geldi artık. Ah, tamam işte. Bu parlaklığını yitirmemiş. Ona gün ışığı gerek? O kendi ışık kaynağı. Bilemek de gerekmez. Kıl gibi. Fazla keskin olması doğru değil ki. Sonra farkına varmaz kesildiğinin. Ben de anlayamam kestim mi kesmedim mi Yeterince kan çıkmaz Körletmeliyiz Al götür bunu durma karşımda öyle Ne bakıp duruyorsun göğüslerime Onlar benim Al git sür taşlara körleşsin Çocuk tadına varsın ölümünün çekici acının Kıvançlı gözlerle baksın son nefesinde Omuzlarım ne güzel Kimse yoktur baştan çıkaramayacağı İstersen sen de gel, birlikte yapalım bu işi Kanıyla birlikte yıkanalım Yıkanmadık nicedir, ırmaklar akmaz oldu Altın anahtar, dilek kapısı Anne, anne, anne Geliyor, geliyor Meyve olunca ağacın dibine düşer Anne, anne Ağacın dibine düşer Ne var? Ne oldu? Koskoca, koskoca bir anahtar Pırıl pırıl Koca bir kilit Büyük bir el uzandı Anahtarı kilide soktu ee? İçerisi ışıkla doluydu Derken sesini duydum Ne sesini? Kovaladım kuşun Kuş mu? Vurabildin mi bari? O kaçtı ben kovaladım Bir de baktım tapınağın damında Konar konmaz tapınağı kayboldu Karşıma koskoca bir kapı çıktı Koskoca bir anahtar Birlikte gireceğiz o kapıdan Elindeki bıçak ne anne? Ama sen daha önce Bütün oymaklılar alanda toplanmış bekliyorlar Başkan geldi emin adımlarla ilerliyor. Oymaklılar diz çöktüler. Bir yudum suyu esirgeyen, küçük bir buğday tanesi için önünde diz çöktüren, yalvartan, acımız nice çetin olursa olsun gülümseyen, dinlemiyor, duymuyor bizi. Dinlemiyor, duymuyor bizi. Ama artık ben varım. Oymaklılar, biz varız. Bizi birer birer tüketip yalnız kalmak istiyor. Boynunda anahtarı gülümseyip duruyor. Kim bilir nice'dir gülümsüyor böyle. Ya hep böyle giderse, ya üstü kenmeden boyuna tükenirsek bu gidişle bütün oymak yiti verecek bir gün. Bir de bakacağız tapınak yolunda kimse yok. Çadırlarımızı dağdan gelen yerler alıp götürmüş. Ak babalar üstümüzde çığlık çığlığa. Çığlık, çığlık. Ama belki de ne yeleser ne de çığlık duyulur. Yavaş yavaş bir ağırlık çöker üstümüze. Usul usul toprağa gömülürüz bir daha yeşermemek üzere. Küçük bir buğday tanesini bile yeşertmeyen bu toprak bizi nasıl yeşertir? Gücü bile kalmamışken taşıyacak. Ayaklarımızın altındaki şu bastığımız toprağın gittikçe çöktüğünü duymuyor musunuz? Çevresinde horat Teper Kendimizden geçerdik. Oyunumuz sona ermeden yağmurlar yıkardı terlerimizi. Şimdi bulut bile göremez olduk. Hepsini unuttuk. <gülüyor> Yüceldikçe daha bir gerildi önümüze. Altın anahtardan başka şey göremez olduk. Belki gün gelecek onu da göremeyeceğiz. Ne bekliyoruz? Niye koparıp almıyoruz boynundan? Nasıl alırız? Kim alabilir ki? Kimde var o yürek? Birkaç oymaklı ölü bulundu diye anahtarı almaya aklımızdan çıkardık. Ama o zamanlar belki bugünkü kadar istemiyorduk onu İsteyecek bir şey yoktu ki hem anahtar almaya gidenler kim bilir belki yeterince istemiyorlardı onu Onlarınki yararlık gösterip Ün kazanmak içindi sadece Belki bu yüzden çarpıldılar Ama artık bizimdir Anahtar bizimdir artık Biz varız oymaklular Kahuna yok Biz varız Kahuna yok Biz varız Kahuna yok Biz varız! Bunca çektiklerimiz boşa mı gidecek hep? Kahuna yok, biz varız! Kahuna yok, biz varız! Niye boşa gitsin torunlarına anlatırsın? Kahuna yok, biz varız! Kahuna yok, biz varız! Ne bekliyoruz kahunayı yok etmek için? Ne bekliyoruz? Kahunayı yok etmek mi? Delirdin mi sen? Kahuna yok, biz varız! Kahuna yok, biz varız! Hangi güç karşı durabilir ona? Şu kurumuş ellerine bak bir! Anahtarı bile taşıyamaz o eller. Ateş yakacak kadar da mı gücümüz kalmadı? Hangi ateş onu yakabilir? Çallar tutuşmadan daha yağmurlar boşanır gökten, kasırgalar kopar. Yer gök birbirine girer de dağılır gideriz havada. Kahunası sonra ne yaparız biz? Kime dua ederiz sonra? Ya tapınak yıkılıverirse üstümüze? Yakıp yıksak bile kahuna yanımıza bırakır mı bakalım? Öcalması nice korkunç olur kim bilir. Kahuna yok biz varız! Kahuna yok biz varız! Sorarım. Hanginiz benim duyduğum korkuyu duydunuz? Hanginiz taşıdınız korkuyu benim kadar? Onu içimde öldürürken çektiğim korkuya dayanacak kim var içinizde? Kahunanın öncesini de sonrasını da bütün yoğunluğuyla yaşadım ben. Gölgesi bile sizi ürkütürdü. Ben o korkularla yoruldum Ama ben varım diyebilmek için Gerekiyordu bütün bunlar Gerçi ondan ayrılmak kolay olmayacak Alıştığımız yüzünü göremeyeceğiz Müşterimiz bize gülümsemeyecek Her gün yeni bir umutla Gözlerimizi açmayacağız kavunaya Altına tara bakıp Ardı arkası gelmeyen hayaller kuramayacağız Belki dua bile edemeyeceğiz Bundan böyle Ama bütün yitirdiklerimiz bizim olacak Biz varız artık Kahuna yok, biz varız! Kahuna yok, biz varız! Kahuna yok, biz varız! Altın anahtar bizimdir artık! Altın anahtar, Altın anahtar bizimdir, bizimdir artık! Parınızı, yoğunuzu yıkın alanı! Soyunur her şeyinizden! Bir şeye ihtiyacınız yok artık! Ateşlerin en büyüğünü, en ulusunu, en kutsalını yakacağız! Haydi, durmayın! Koşun, çalı, çırpı getirin! Haydi! Haydi çocuklarım. Haydi. Haydi. Yaktılar Kahonayı. O koskoca tahta gövdeyi. Herkes sevinç içinde raksediyor. Başkan da el kaldırdı. Ağır ağır Kahona'nın yanmış tahtına yürüyor. Her yer külle kaplı Havada kahunanın külleri uçuşuyor Yere eğildi başkan Altın anahtarı aldı küllerin arasından Elini yukarı kaldırarak Oymaklılara döndü birden Gülümsüyor mağara Gülümsüyor göğsü kabarıyor Ama durun hele Birden asılı verdi Bun vuruş oldu yüzü Nerede Oymaklılar nerede Açacağımız kapı nerede Nerede kapı Nerede Dilek kapısı? Nerede, Nerede Dilek ne kapısı? kapısı? Yok Yok Yok Açılacak kapı olmadıktan sonra Bu anahtar ne işe yarar ki? Ne işe yarar ki? Mahra dövüne dursun Herkes uzaklaşıyor. Kimse kalmayacak neredeyse. Mağara birden ayağa fırladı. Ne oluyor? Nereye? Nereye gidiyorsunuz Oymaklılar? Nereye? Nereye diyorum size. Gelin buraya dönün. Çabuk dönün. Gelin buraya. Yeniden yağatacağız kavunayı. Gelin. Gelin ellerimizle yoğuracağız. Oymaklılar kavunayı yeniden yapacağız. Durun diyorum. Durun. Durun nereye gidiyorsunuz? Nereye gidebilirsiniz ki? Baba bırak gitşinler. Gel yavrum. Bak. Bak nasıl da büyüyor gölgesi. Görüyorsun değil mi? Gavuna'nın gölgesi. Söylesene. Görüyorum desene. Desene desene. Görüyorum baba. Gittikçe büyüyor. Yükseliyor. Eskisinden daha heybetli. Her yeri kaplıyor. Her yeri. Her yeri. Her yeri. Radyo tiyatrosu sona erdi. Kahuna. Yazan Ender Gürol. Efek, Oray Tuğlan, Ali Aslan. Oynayan sanatçılar Anlatan Kaya Saçlıoğlu İhtiyar Zeki Dinçoy Mani Merih Dinçoy Tani Gülsen Tuncer Nine Aliye Dilligil Rona Çocuk Filek Akbak Delikanlı Ergun Özcan Oakay Mirgün Pesen Mara Engin Cezzar Rama Ülkü Tamer Tamara Hale Akınlı Oymaklı Nurdan Altgiray Sesler Nurhan Nur Güner Namlı